Loşcam, selam. Nasılsın? İyi değilim ben. Hiç iyi olamıyorum. her şey peşimizlik oluyor her şey birbir bir etrafımızda Neler yaşıyoruz ya bu gerçekten bazen düşünüyorum yani şu içine girdiğimiz durumları evet. Paylaştığımız şeyin derinliği Güzelliği Sıcaklığı Ve bunun bitişi Olabilecek en kötü şekilde Bitmiş olması ...bilmiyorum ya, düşünüyorum. Yani, bütün duyguları... ...doruklarda yaşadık, zirvelerde yaşadık. Neler paylaştık, neler hissettik, neler konuştuk. Şimdi de aynı şeyleri hep zirvelerde yaşıyoruz. zirvelerde hissediyoruz. Bütün acıları... ...bütün acıları Loçkaya. Neler yaşıyoruz yani. Eğer tutsam yani kendimi... Bilmiyorum. Sadece belki... Bilmiyorum yarım saatimi, bir saatimi... Bunun üzerine düşünmeye ayırsam, bunun üzerine odaklansam... İçinde olduğumuz durumu, senin olduğun durumu... Nelerden vazgeçtiğimizi... ...güzel şeylerden de vazgeçtik. Yani şunu demek istiyorum aslında... ...bir insanın vazgeçebileceğin... ...uç şeylerden vazgeçtik yani. Kendimizden vazgeçtik. O aşkın, o büyüsünün kaybolmaması için... ...ne fedakarlıklarda bulunduk. Birbirimize dair belki... Ya ...biz birbirimize her şeyimizde olduğumuz... Biz, ...biz yapan ne varsa her şeyimizi kabul ediyorduk zaten ama... ...ama yine de... ...böyle bir şeyi bu kadar bu seviyede güzelliğiyle tutabilmek için... ...bilmiyorum ya, böyle söylemeyeceğim. ...böyle söylemeyeceğim. İkimiz de böyle olmadığını biliyoruz. E ekstra çabamız olmadı Laçka. Biz güzelliği... ...korumak için, yaşatmak için... ...yükseltmek için ekstra bir güzel, ekstra bir çabaya ihtiyacımız hiç olmadı. Aksine kendi kendine öyle güzel, öyle güzel, öyle güzel yükseldi büyüdü ki. Ah ve çıkan nelere bedel. Of. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyordu. Onun öyle deli gibi yükselmesi için. Çok basit. Bilmiyorum. Hani bunlar... ...hem görebildiklerim hem de... ...senin... ...bahsettiklerin... Düşünüyorum mesela Hani şey derdin ya Zaten her zaman öyleydi Hani bu Baktığında şeye benziyor yani Nekey Belki zamanla Alelade olabilecek bir şeye benziyor Olabilirdi ama o kadar öyle değil ki Beraber yemek yapışlarımız Bana yemek yap yapmaların bunu diyorsun ya. O kadar özledim ki sana yemek yapmayı. Sana bir şeyler yedirmeyi. <gülüyor> Kendi ellerinle yediriyordum bazen de uçkan. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Son zamanlarda... <gülüyor> Bilmiyorum. Kendimi eleştiriyorum burada ama yazdıklarımı da Ya beğenmiyor değilim İçimde ne geliyorsa o şekilde ediyorum ama Bilmiyorum gittikçe sanki Bağlamdan kopmaya ya evet, Bağlamdan kopma değildi Ay, Zayıf olmaya başladı sanki yazdıklarım Belki de bu kadar sık yazmaya çalıştığımdandır sadece işte ufacık bir şeyden bahsetmeye kalkınca hayaller her yanımı sarıyor hayaller hayatı döndürüyor ha. gerçi hayaller de aynı etki yapıyor anılar da aynı etki yapıyor Şey fark etmiyor yani. <gülüyor> Şu an mesela şey değil Sen tabii... ...görmüyorsun, bilmiyorsun. Nasıl görebilirsin ki? Nasıl bilebilirsin? Ama şu an... böyle köşesinden tam döndüğümüzde başını omzuma yaslayıp kendini kollarımı bıraktığın neredeyse bomboş güneşli sıcacık ama böyle, böyle ruhumuzu sıcacık yapan tarzdan bir sıcağın hakim olduğu, güneşin sanki sadece bize vurduğu ve bizi aydınlattığı o yerin tam başlangıcındayım o sokağın tam çıkışındayım ve kollarım öyle teslim olmuşsun ki hayat çok garip mesela insanın insanın kendisi için en diyebileceği belki sayıda duygu vardır en şunu şöyle yaptım en bu burada böyle hissettim Seninleyken bu paylaştım her şey beraber konuştuğumuz keyfini çıkardığımız eğlendiğimiz her şey her şey yani bütün <gülüyor> Özür dilerim. O enlerin sayısı sıradan bir insanın hayatında belki en diyebileceği şeylerin sayısı. Belki 5'e 10'u geçmez. Ama seninleyken hem enlerimin sayısı o kadar çok arttı. Hem de bütün enlerim o kadar sen oldun ki. Her şeyim. <gülüyor> en... Mesela bunun üzerine bir en yoktur sanırım. Bu hayatta omzuma omzuma bu şekilde yatıp bu yola böyle yavaş yavaş gittiğimiz kadar en ama en en en mutlu olduğum bir an yoktur. Bilmiyorum bu bile çok iddialı oluyor. Çok fazla şey yaşadık. Ama bunun coşkusu hiç de şeyden gelmiyor. E, tabii elbette ki onun da payı var yani. Ama ben onu her zaman şöyle görüyorum. Yani... ilk coşkulu pişmelerimiz İlk ateşli öpüşmelerimiz. Beynimizde... <gülüyor> Bilmiyorum. Herhalde bir havai fişek gösteresinin yaşandı, hatta havai fişek gösterisi bile değil yani, böyle yıldız patlamasına bedel bir manyaklığın yaşandığı bir anda. Ama ben işte oradan o mezarlığın, oradan ayrılışımızdan itibaren senin girdiğin haller Beni soktun haller, benim girdiğim haller, seni soktuğum haller, hepsi var ya, hepsi, yani tüm aylardır süre gelen muhabbetimizin, ilişkimizin, samimiyetimizin her şeyin yani benim sana bakma işten içe aslında hiçbir zaman kıyama işlerim, ama birlikte büyüttüğümüz Bilmiyorum, oluşturduğumuz o güzelliğin korunması için bazen de kıymalarım yani bilmiyorum onlar, onların üzerine de her zaman düşünmüyorum hatta çok düşünmedim yani umarım seni çok kırmamışımdır yani ya da bilmiyorum, herhâlde hani kırmamışımdır. Acanın böyle kıyılmamıştır yani, çok acanın yanılmamıştır çünkü. öyle bir şey yapmışsam bile bizim için yapmış olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendi ellerinle böylesine güzel büyüttün Ne alakası var ya? Hayatta Roçkan... Ya da sesimi kime duyurmak istiyorsam... Kendi ellerimle... Kendi ellerimizle... <gülüyor> Düşünsene Roçkan... ...bir çocuk büyütmek gibi. Bizden ne varsa... ...bizde olan... ...bizde olabilecek ne kadar güzellik varsa... ...yavaş yavaş... ...keyifle, zevkle... ...mutlulukla, güzellikle... ...kattığını düşünsene. Ellerinde böyle büyüttüğün bir şey... Kaybolup gitmesi da olamayacak olması içim o kadar parçalıyor ki dayanamıyorum bunu işte. Aslında bazen kıyışlarım, çoğu zaman kıyamayışlarım, şu an artık hiçbir zaman kıyamayışım yani, hiçbir şey diyemiyorum bile artık bir noktanın sonuna. Diyorum ne faydası var ama canım ya. Yani. Ne olacak bilmiyorum. Ne olacak ki hiç bilmiyorum. özel bir şey. Bu kadar özel bir şey. Bilmiyorum. Yerim işte. Üzerine düşünmemeye çalışıyorum. Bu şekilde düşünmemeye çalışıyorum. Neler yaşadık ya? Yağmur ama ya, yemin ediyorum bu kadar yaptı. yağmadı. İşte o... ...en duygum. Ya onun benzerliğinden bahsediyordum. Ya da şöyle benzerlik kurmaya çalışıyordum diyeyim daha doğrusu. Sevgilim. Ben işte bu mezarlıktan çıkıp sokağından böyle dönüp o sahil yoluna giriş giriş anımızdan itibaren zaten hatta o şeyden mezarlıktan çıkış anımızdan itibaren o yokuştan hafif inip tam bir dönüş alıp aşağı inerken o hal ve hareketlerimi seni hatırlıyorum. Kendini omuzuma salışın. Ama nasıl bir salış lojika? Kendini bana bırakışın. Benim seni ...deli gibi kavramam. Ben resmen... ...o anlarda ne dediysem... ...benimsin. Ne dediysem... ...onu harfiyen... Her hissiyatla, her duyguyla bunu sana yaşatmam, yaşamam. O anın itibaren seni <gülüyor> zaten uzun uzun süredir süre gelen var olan, o senin ruhunu okşama, ruhunu sarıp sarmalama hissiyatı o an öyle bir seviyede bütünleşmişti kilorkam. O an. Seni kendim öyle çekişim Ah O günkü hallerin Sen hala o kadınsın biliyorsun değil mi başkan Hala da Hala da her Halinle en güzel hallerinle o kadınsın hala yanına gelsek Şu koltukta otursan Arabamızda Sadece ufacık bir hareketimle Senin ufacık bir hareketinle Yeniden aynı coşkuyla tutkuyla o şey Onun deli gibi alevlenacağını biliyoruz Çok inanılmaz bir şey. Malakar etmişsin ya. ya. Aklımı kaybedeceğim. Ya. Gerçekten aklımı kaybedeceğim. Düşünmüyorum üzerine. Düşünmeye çalışıyorum. Gittiğin an bile, gittiğin günde bile, o akşam da sırtına son dokunuşunda. Elini son kez sıkışımda Sarılamayışımın olduğu o akşamda hani ara, araba binmiş giderken O zaman bile yani Sadece şunu yapabildim Oturdum Nahsetmiştim ben Bir sigara yaktım Uzun uzun düşündüm, dedim ben neredeyim, ne haldeyim, ne olacak Dedim bu şehirdeyim, burada yaşamaya devam edeceğim Tüm anılarla, acılarla Hayallerimle burada olacağım, burada yaşamaya devam edeceğim Loçkan'ım da yanımda olacak. Böyle dedim. Böyle dedim. Ve sonra senle konuşur konuşur <gülüyor> eve gittim. Hala da senle konuşuyorum. Bu bir şeyi kabulleneme işten geliyor bunu. Biliyorsun. Değil mi Loçukam? Tabullenemiyor olmaktan geliyor. Hı. Baksana. Bu kaydı açarken ya da açmak isterken... Şey düşünmüştüm yani... Mecalim yoktu açıkçası. İnsanın noçkası için nasıl mecal olmuşsun işte zaten bu ağır bastığı için bu kayıdı şu an alıyorum yoksa dün gece Pardon noçkam Sorry I'm sorry yani işte yoksa dün geceden bir gram bile uyku uyumadım diyebilirim neredeyse bazen başlaması zor oluyor <gülüyor> konuşmaya halim yoktu çünkü çok şey konuştum ne ya alttan girdim üstten çıktım belki söyleyemedim başlayıp da bitiremediğim şeyler vardır eksik bıraktığım şeyler vardır. Ama ne yapacaksın ki böyle Eksik şey, <gülüyor> biz eksik kalmışız, hayatımız eksik kalmış, bir yanım eksik kalmış, bu şehir eksik kalmış, her şey eksik kalmış. Şey demek istiyorum aslında, yani konuşmayı bile mecali hissetmediğim bir <gülüyor> günden sonra, o yorgunluktan sonra, yani, uzun süre çalıştıktan sonra mecalim yok dediğim durumda bile elimden dilimden her zaman bir şeyler geliyor yani gelmemesine imkan yok ki gelmemesine imkan yok çünkü insanın kelimeleri öyle ağzından dökülüyor yani öylesine dökülüyor ki en olarak bahsettiğim şey. Seninleyken bir sürü enlerim oldu, daha fazla enelim oldu. Bir insanın, normal bir insanın hayatında yaşayabileceği, en diyebileceği bir sürü duygudan, duygunun çok çok çok ötesinde daha fazla duygu yaşadım yani. Daha fazla enim oldu. Ve... belki bahsettim ama bilmiyorum. Biraz... işte kısmen kendimi kaybettiğim için Ne kadar bahsettim bilmiyorum. yarım mı kaldı bilmiyorum ama buna nokta koyarcasına bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim o duygularımız. Tüm o hissiyatımız. Yani tüm zamanların Samimiyeti, sen seninle beraber geçirdiğim, yaşadığım, paylaştığım Bazen tek başına yaşa tek başıma yaşadığım, senin tek başına yaşadığım beraber hayalini kurduğumuz Senin tek başına hayalini kurduğum Hepsi, hepsi, hepsi Loçkan Hepsinin birleşimi Hepsinin birleşimi Deki samimiyet Hepsinin birleşimindeki sıcaklık O vazgeçilmez hissiyat Deği gibi yaşamak istediğimiz hissiyat, biz hepsi o mezarlıktan çıktığımızda çıktığımız andan başlayıp başını omzuma bıraktın güzel başının ufacık küçücük başının. öyle hayla tayla sesler çıkararak o gün öyle bir hayla yoktu zaten aslında zaten bütün bütün bütün olgunluğumuzla o kadar karşı karşıydık ki bütün olgunluğumuzla gözlerimize birbirimize öyle bakıyorduk ki tamam ya diyorduk işte bu yani bu sadece yaşadığımız paylaştığımız o fiziksel şeylerin ötesinde ki o bile insanın beynini Havayı uçurmaya getirecek kadar güzel şeyler olsa bile vücudumuzun deli gibi titrediğini her ruhumuzun böyle şifa bulduğunu yaralarının iyileştiğini evet ya işte bu dediği bu yani bu karşındaki bu beden ne olursa olsun hangi halleriyle olursa olsun ne, ne durumda olursa olsun benim diye bildiği bu beden tamamen sahip hissettiği ait hissettiği bu beden bedenlerimiz De biz o gün tüm duyguların birleşimini, tüm yaşadığımız tüm duyguların birleşimini o gün bir çıktısını aldık gibiydi yani öpüşmemizin arkasından gittiğimiz yoldan bahsediyorum sonrasında daha doğrusu sonrasında o aldığımız yoldan bahsediyorum kat ettiğimiz mesafeden bahsediyorum. ...yavaş yavaş. Sanki cennetten bir gündü. Bizim öyle geliyordu bilmiyorum ama gerçekten. Böyle o an her şeyin... ...yani o an şey olamıyordu yani böyle... ...üçüncü şahsa geçip bir şeyleri göremiyordum. Hala daha düşündüğümde göremiyorum yani. Tek yaşadığım, tek paylaştığım şeyi. İkimizin de tek yaşadığı, tek paylaştığı şey. İşte... Belki o anı, o ortamı, o günü her şeyi değerlendiriyor olabiliriz ama kendi deneyimlerimizi de değerlendiriyoruz. Yani aslında ne demek istiyorum? İşte o gün üçüncü şahısta geçemedim yani. Hiçbir şekilde hayal hatırlayamıyorum bile, düşünemiyorum bile yani üçüncü şahısta olduğumu. Çünkü o gün... Hayatım boyunca olmak istediğim en, en, en, en birinci şahı sandı yani. Çünkü diyorum ya Roçka, bu sadece... ...deli gibi öpüşmenin verdiği bir hissiyat değil. Tüm o duyguların birleşiminin dışa vurumuydu. Başımı, ...başına o şekilde omzuma koyuşun. Bunu belki 10. sefer söyledim. <gülüyor> bu kayıtta, bilmiyorum. Ama işte zaten... ...o, o anları anlatmaya... Yani ...kelimeler yetersiz sadece kalıyor. Ben sana aslında sadece desem ki... ...hatırlıyor musun o anı... ...o an yaşadıklarımızı, bu büyül, büyülenişimizi... ...desem... ...her şey zaten... ...zaten anlıyor olacaksın yani. Ama sadece biraz şey yapmaya çalışıyorum çabalamaya çalışıyorum kurmaya çalıştığım benzerlik için bilmiyorum ya yani sen bu konuda nasıl hissediyorsun diyecek kadar ileri gidemem elbette ki gidemem yani her şeye haksızlık olur ama işte, belki önceki yazımda ya da bir önceki yazımda, hatırlamıyorum. Şu bahsettiğim... ...durum, duygu... ...başka hiçbir şeye, hiç kimseye ait hissedemeyişim, hayal edemeyişim. Olmuyor yani bu, olmuyor. Olmayacak. Benim gibi birisi için çok zor? Senin gibi birisi için mi çok zor? İçinde olabilecek en zor durum. Of. Ne kalın. Eğer daha derli toplu konuşabiliyor olsam. Bir şeylerden bahsedebiliyor olsam. Bilmiyorum belki daha güzel. Loçka İçin ben de geçiyorsa olduğu gibi konuşmaya çalışıyorum, bana bahsetmeye çalışıyorum. Zaten yarımız bağlamdan kopmaya çalışıyorum, ama bir bütünü de yakalamak artık hmm, çok zor. Buradan bu cümleden farklı bir şey şeye anlam çıkarmaya çalışıp kendini yorma, yüzme. Özellikle bir şey demeye çalışmıyorum. Sadece işte... Kimdi o kadın ya? Şarkısını, şarkıyı biliyorum ben. Söyledim adını unuttum, yani Canlı Ner Çetin'in söylediği. Şu sözler yetiyor ya da zaten. Parçalandım. Ve her bir parçamı ayrı yere bıraktım. Her şey bunda gizli zaten. O yüzden bir bütünü koyamıyorum. O yüzden bağlamın içinde olamıyorum. Bir şeylerden bahsederken, bir şeyler anlatırken sürekli konudan konuya atlıyorum. Bugün de. <gülüyor> geldim yani. Aşk yuvamıza. Belki tam olarak ilk diyemeyiz ama... Bir bakıma da ilk ibadethanemiz. Şu yanımda şöyle duruşun, Yanımdaki hallerin... O günkü anlarımız. Nasıl biliyor musun? Karşımda böyle durdun. Hareketimi kısıtlayabilecek ne varsa çıkardım. Üzerimden. Çünkü sana sarılmak istiyordum. O anlarda bile birbirimize sarıldığımızda arkasında bizim ne, bizi neyi beklediğini biliyorduk yani. Bizi neyin beklediğini biliyorduk. O anki sarılışımız, o, o anın hemen, hemen, hemen, hemen yani vücutlarımızın titremeye başlaması Senin vücudunu, hissedişim Kollarını, omzunu, boynunu, yanaklarını, tüm vücudunu, ruhunu, hissedişim birbirimizi sıkı sıkı, dili gibi sarılışımız kendimizi yavaş yavaş geri çekip Göz göze gelişimiz Burun buruna değişimiz Ve o anın geldiğini deli gibi hissedip dudaklarımızın böyle yavaş yavaş Ve ardından Deli gibi birleşimi Bilmiyorum ya. Ben her zaman, her zaman yani... Kaçkam. Her zaman ben böyle şeyleri... Bunun böyle olduğunu o kadar biliyorum ki. Kendimi o kadar tanıyorum ki. Sen de benim böyle biri olduğumu o kadar biliyorsun ki. Bu fiziksel birleşimlerimiz, öpüşmelerimiz, sarılmalarımız... Hepsi benim için o kadar... O kadar ulvi şeyler ki Bambaşka Kutsal Burada bitirmek istiyorum aşkım O anların ...yokusunu, çılgınlığını, hazzını... <gülüyor> ...huzuruyla seni baş başa bırakmak istiyorum. Biliyorum, o güne zaten kendimiz de sürekli dönüyoruz. Bir şey benim hatırlatıcı olmama gerek yok burada. Defalarca ben de bahsettim. Belki yazdıklarımda, belki... ...anlattıklarımda, işte kaydettiklerimde, ama bugün oraya geldiğim için... ...ve... ...o birleşimimizin bana neler hissettirdiğini bildiğim için, bize neler hissettirdiğini bildiğimiz için... ...bir kere daha öyle değinmek istedim. Nasıl değinmeyeyim ki? Ah Beloşka... ...ruhlarımız dans ediyordu. Güneş bize şahit olurken Bulutlar Gökyüzü Dalgalı deniz Ölüler Toprak ana Hepsi bize şahit oldu kut sandıkla çıkıyor çok özlüyorum seni Evet hoşça kal